وَيَسْرْلِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ Bir önceki dersimizde meleklere iman bölümümüzü almıştık. Ondan sonra Resullere iman ve ondan sonra ahirete iman bölümlerini işlemiştik. Ta ki ahirete iman bölümün faydalarına kadar gelmiştik. İnşallah bugün ahirete imanın faydalarını işleyeceğiz. Rabbim sohbeti dinleyenlerden ve dinleyip öğrendikten sonra onunla amel kullarından bizleri eylesin. Diyor ki burada müellif rahimullah ahirete imanın pek çok faydası vardır diyor burada ve bazıları şunlardır diyor. Diyor ki birincisi o günün mükafatını o günün mükafatını elde etme umuduyla itaat etme arzusu Artar. Ve buna özellikle gayret gösterilir. Bu bir. İkincisi, o günün cezasından korkarak masiyet işlemekten ve masiyete razı olmaktan korkar. Üç, müminin elde edeceğini umduğu ahiret, nimet mükafatları hatırlatarak dünyada eline geçirmediği dünyalıklara karşı teselli eder. Ve burada kafirler İmkansız olduğu iddiasıyla ölümden sonra dirilişi inkar etmişlerdir. Ancak böyle bir iddia batıldır. Bu iddianın batıl oluşuna şeriat duyu organları ve akıl açıkça delil teşkil etmektedir. Şeriatın bu iddialarının batıl olduğunun delil teşkil etmesi Allahu Azze ve Celle Z'amellezine keferu enleyyubi'athu Kul bela ve Rabbi le teba'sun thumma le tunabb'una bima alimtum ve zalika ala Allah yaseer buyuruyor. Zannı olanlar kâfirler ki diriltilmeyecekler. O kâfir olanlar var ya, onlar öldükten sonra asla dililtmeyeceklerini zannederler, iddia ederler. Hayır. Bela Kul Bela Rabbiy teb'atun. Teki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Rabbim hakkı için elbette dirilteceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verecektir. Ve zalika alallahi yaseer. Bu Allah'a pek kolaydır buyurdu Azze ve Celle Tegabun suresi 7. ayet. Zaten burada bütün semavi kitaplar da ittifakla öldükten sonra dirilişi dile getirmişlerdir. Duyu organlarına gelince Yüce Allah bu dünya hayatında kulların, kullarına ölülerin dirilişini ne yapmıştır? Göstermiştir. Örneğin Bakara suresinde bunu dair beş misal vardır. Bu misalleri sıralayalım. Şöyle bakacak olursak birinci misal diyor. Musa Aleyhisselam'ın kavminin ona ey Musa biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla iman etmeyiz demişlerdir. Ve demeleri üzerine yüce Allah onları öldürmüş, sonra da onları ne yapmıştır? dilirtmiştir. İşte burada yüce Allah bu hususta İsrail onlarına hitaben şöyle buyurmaktadır. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ Sonra başnasnakum min ba'd mautikum le'allekum tashkurun Bir de hatırlayın ki siz ey Musa biz Allah'ı apacı görmedikçe sana asla iman etmeyiz demiştiniz. O anda siz bakıp dururken biz yıldırım sizi çarpmış sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi Tekrar diriltmiştik buyurdu Allah'u Azze ve Celle. Bu birinci misal. İkincisi ise İsrail oğullarının katilinin kimliği hakkında anlaşmazlığa düştükleri mektul ile ilgilidir. Burada Allah'u Azze ve Celle bir inek keserek o ineğin bir parçasıyla mektule vurmalarını ve böylelikle o kimsenin kalkıp kendilerine katilin kim olduğunu haber vereceğini ne yapmıştır? Söylemiştir. ve bu sallallahu azze ve celle şöyle buyuruyor. Wa iz وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه, ببعضها فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Hani siz bir kişi öldürmüştünüz de katili hakkında birini suçu diğerini atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. O sebeple onun bir parçasıyla onu vurun dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir, akledersiniz diye size ayetlerini gösteriyor buyurdu. Üçüncü misal ise. Yurtlarından binlerce kişi oldukları halde ölümden kaçmak maksadıyla çıkan kimselerin başından geçen olayla ilgilidir. Allah Azze ve Celle bunları önce öldürmüş daha sonra da onları diriltmişti. İşte bu hususta Allah Azze ve Celle şu şekilde bildiriyor.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 binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkaranları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra da onları diriltti. Gerçekten Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmez buyurdu Allah Azze ve Celle. Dördüncü misal ise ölmüş bir kasabanın yanından geçerek Yüce Allah'ın tekrar bu kasabayı diriltmesine uzak bir ihtimal olarak gören kimsenin kısasıdır. Ve burada alimler bazı alimler demişler ki bu Uzeyr Aleyhisselam'dır. Uzeyr. Allah bu zatı 100 sene öldürdükten sonra tekrar diriltmiştir. İşte bu hususta Rabbil Alemin Celle şöyle bize bildiriyor. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها, بعد موتها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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين, فلما تبين له قال قال اعلم ان الله على كل شيء قدير diyor ki burada Allahu azze ve cel yahut o kul ki mar ala qaryatin yahud duvarları çatıları üstüne çökmüş bir kasabayı uğrayan kimse gibisin görmedin mi Allah burasını ölümden sonra acaba nasıl direltecek diyor. Uzayr Aleyhisselam, bazı alimlere göre bunun Uzayr Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Bir kasabadan geçiyor ve bir kasaba damadan bir şekilde, ölü bir şekilde görüyor. Ve diyor ki, en يُحِيهَا ذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مُوتِهَا Allah burasını ölümden sonra, öl ölümünden sonra Allah burasını ölümünden sonra acaba nasıl diriltecek demişti. İşte Allah onu yüz yıl öldürmüş. Sonra dirilterek yüz yıl sonra ne kadar kaldın ey Kurum diye sorar. O da yawmen au ba'de yom demiş. Bir gün veyahut bir gün bir kısmı kaldım diye cevap vermiş. Hayır diyor Allah azze ve Bel lebste 100 Hayır. 100 yıl ölü kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamış. Bir de merkebine bak. Biz seni insanlara bir alamet kıralım diye böyle yaptık. Merkebin kemikleri de bak onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz diye buyurdu. Durum kendisini apacık belli olunca Diyor ki o kişi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir demiştir. Ve burada beşinci, beşinci misal ise bu da İbrahim El Halil aleyhi Aleyhisselam Rabbinden ölüleri nasıl dirilteceğini kendisine göstermesini ne yapmıştır? Burada istemesiyle ilgili bir kısa olmuştur. Yüce Allah ona dört kuş kesmesinin ve onları çevresinde bulunan dağlar üzerinde para parça, paramparça veyahut da parça parça dağıtmasını sonra da onlara seslenmesi emretti. Bu kuşların parçaları birbirine gelip kaynaşacak ve İbrahim Aleyhisselam'ın yanına koşarak geleceklerdi. İşte bu hususta Rabbul Alemin Celle Celaluhu bize şöyle bildiriyor. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ رَبِّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ اربعه من الطير فصرهم فصرهم اليك ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن dinaka seya ve alim enallah aziz hakim hani ibrahim rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti inanmadın mı yoksa ey ibrahim diye buyurdu allah azze ve celle o da inandım ya rabbi fakat kalbimin mutmain olması için soruyorum demiştir Buyurdu ki Allah Azze ve Celle dört kuş al. Onları kendine almıştır. Sonra onların her bir parçasını bir dağın üzerinde üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Koşarak sana gelirler. Bil ki Allah mutlaka galiptir. Hakimdir buyurdu Allah Azze ve Celle. İşte bunlar duyu organlarıyla hissedebilen bir fiilen gerçekleşmiş örneklerdir. Bunlar ölülerin diriltişlerinin mümkün olduğuna delil, delil teşkil etmektedir. Ve burada Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden olmak üzere Yüce Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğine ve onları kabirlerden çıkartacağı daha önce işaret etmiştik. Öldükten sonra dirilişin imkansız olduğu iddiasının aklı delillerle çürültülmesi de iki şekildir. Hani daha önce diğer sohbetimizde Ee, örnek vermiştik hani bir cahiliye devrinde bir müştiri geliyor. Ellerinde çümür, çürümüş kemiklerle Hazreti Ali'ye geliyor. Diyor ki ya Ali boşuna ibadet ediyorsun. Boşuna kulluk yapıyorsun. Cennet cehennem yok mu? Yok ki niçin ibadet ediyorsun ey Ali diye soruyor. Şu elimde çürümüş kemikleri kim diriltecek bana söyler misin ey Ali diye söylüyor. Ali radıyallahu anh'u kızmayarak, öfkelenmeyerek adamı çağırır. Ve der ki, farz et, Allah yok, haşa. Cennet cehennemde yok. Zararda mıyım? Dediğin olsun farz et, zararda mıyım? Değilsin ya Ali. Ya sen? Ben de zararda değilim. Niçin? Çünkü yok ki. Sonra Ali radıyallahu anh, ya varsa ey genç, ya varsa benim hazırlığım var, ibadetim var, namazım var, niyazım var, Allah'a karşı ibadetimi yapıyorum, hiç kusurlarım yok. Zararda mıyım? E değilsin ya Ali. Ya sen? Yandım ya Ali diyor. O zaman der ki Ali radıyallahu anh, şu elinde çürümüş olan kemikleri kim diriltir bilir misin? İşte kul yuhyiihallezî enşaeha evvel merre ve huve bi kulli halqin alîm. Sen yokken seni yoktan var eden Allah bil daha öldürüp diriltmeye kadir deyince adam iman ettim ya Ali secdeye kapını ve müslüman oluyor. Bir örnekle. İşte burada öldükten sonra dirilişin imkansız olduğu iddiasının aklı delillerle çürütülmesi de bu şeklindedir. Bazı kişiler 80 ayet, 100 ayet hatta binlerce hadis getirdiğin zaman hayır diyor. Kabul etmiyorum. Niçin? E kafama uymadı diyor. Ama akli örneklerden bir örnek verdiğin zaman ne oluyor? Adam yola geliyor. Örneğin mesela bir hocamız anlatmıştı. Diyor ki o gün çok yorulmuştum diyor. Çok yorulmuştum diyor. Sohbeti, sohbetten geldim. Ya bir Arkadaşım dedi ki hocam biliyorum İslam zina eden erkeği ile zina eden kadını rejim ediyor. Bu çağ dışı diyor. Öyle zaten ayet yok rejimle ilgili. Bu hadisi ben kabul etmiyorum. Niçin yani gönül rızasıyla bir erkekle bir kadın zina ettikleri zaman gönül rızasıyla niçin bunu İslam rejim ediyor? Bu çağ dışı diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum hocam dedi. Hoca diyor ki şimdi bu adamı ne diyelim ayet desen anlamaz hadis desen kabul etmez onun anladığı dilden geleceksin diyor demiş ki pek senin dediğin olsun saat kaç ben diyor saat örneğin mesela 12 gece eve gittin kapıyı vurdun vurdun kimse açmadı anahtardan kapıyı açtın girdin ve bir de baktın ki Yatak odasından sesler geliyor. Yatak odasını açtın, bir de ne göresin? Hanımın gönül rızasıyla böyle memnun, böyle hiç zorlanma, zorluk çekmeden gönül rızasıyla bir kişiyle zina ediyor. Ne yaparsın? O adam diyor havaya uçtu, öldürürüm hocam dedi. Ya nefsine gelince öldürürsün ama başkasına gelince kabul etmiyorsun öyle mi? O zaman diyor ki, Ya Rab, İslam ne güzel nizaymış. Tövbe etti. Bir örnek diyor. 10 ayet, 20 ayet, 80 hadis getirsen bile o adam anlamaz. Bazı kişilere akli örnek vereceksin. Ak ak akılla geleceksin diyor. Nefsine gelince ne güzel. Ama başkasına gelince kabul etmiyorsun. Öyle mi? Hatta Seyyid Kutub'un burada rahmetullahi aleyhi çok meşhur bir söz var. Diyor ki bir insanı eğer imanı zayıfse ona ayet ve hadisten yaklaşma diyor. Ya onun zayıf noktasını bil ve akılla onu gel diyor. Seyyid Kutub rahimullah. Niçin? İmanı zayıf diyor. Ayet, hadis sabahtan akşama kadar kabul etmez diyor. Allah'tan kabul etmez diyor. Ne yapacaksın? Onun zayıf yönünü bulacaksın ve oradan yaklaşacaksın diyor. Seyyid Kutub Rahimuhullah. İşte burada davetçi olan bir kişi bu tür şeylere çok dikkat etmesi lazım. Mesela geçenlerde bir arkadaşımızın oğlu vefat etti. Ne ne yapıyor bu adam? Gitti buradaki kabe Kur'an-ı Kerim'i açmış. Yasin okuyor. Oradan Suudi geçiyor bir kişi. Yok ki leycüz leycüz almightyin, leycüz almightyin, leycüz almightyin al ilkaraa. Yasin öyle okunamaz diyor, caiz değildir, caiz değildir. Bizimkiler öyle bir öfkelendiler, öyle bir kızdılar, o adamı yani az kalsın boğazından tutacaklar. Şimdi adam doğru söyledi ama uslup iyi değil. Uslup iyi değil, uslupla geleceksin. Er ne mesela gelirsin. Selamünaleyküm yaa kardeşim. Keyif hal nasın? İsin. Bu ölen kimdir? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim, Rabbim cennetine koysun. Şöyle şöyle gelirsin. Yavaş yavaş gelirsin. Ah kardeşim, abim. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İkrau alâ mevtaikum Yasin. Bu gargara esnasında okunan bir Kur'an-ı Kerimdir. Kur'an ölülere inmiş değildir. Kur'an dillere inmiştir diye yavaş yavaş yavaş yavaş bu şekilde anlatırsan adam bunu kabul eder. Adam cahil bilmiyor. Bilmiyor. Bizimkiler adamı öldürecekler asgazi. Boğazına saracaklar. Usulüp çok önemli davada. Davada usulüp çok önemli. Evet. Ne demiştik? Öldükten sonra dirilişin imkansız olduğu iddiasının akli delillerle, akli delillerle burada çürütülmesi de iki çeşittir diyor. Birincisi diyor ki Yüce Allah gökleri ve yeri her ikisinde bulunanlar yaratandır. Bulunanları da yaratandır. Onları ilkin yoktan var eden varlıklarını başlatan odur. İlkin Varlıkları yaratmaya kadir olan, onları tekrar yaratmaktan aciz nedir? Değildir. Öyle değil mi? Yoktan var eden olan bir kişi tekrar yattığı zaman aynı yoktan var etmiş olduğu gibi tekrar yaratmaya kadirdir. Yaratmaktan aciz değildir. O da kimdir? Ancak Rabbul Alemin'dir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهو اهون عليه buyuruyor. Yarattıkları ilkin yoktan var eden sonra da ona tekrar iade eden odur ve bu ona göre daha kolaydır buyurdu Allahu azza ve celal rabbul alamin. Başka ayette yawma natru is-sema aka tawi's sicil min al-kutub min al-kutub kama badana nu'iduh. Allahu ekber. وَعْدَنْ علينا اِنَّا كُنَّ فَاِل۪ينَ İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Özerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Burada Allah Azze ve Celle mutlakadan kasım, burada kasem ediyor, mutlaka yapacağız. Mutlaka. وَعْدَنْ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّ فَاِل۪ينَ Kasım ediyor burada Allah Azze ve Celle. Özerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız diyor. Enbiya Suresi 104. 104. ayet. Ve burada çürümüş kemiklerinin diriltmesini inkar eden kimselere cevap verilmesinin emrederek şöyle buyurmaktadır. Hani demin anlatmıştık ya işte önümüze geldi. Kul yuhyihellezi enşeaha evvele merra ve huve bi kulli alim. Yasin suresi 79. ayet. Kul yuhyihellezi enşeaha evvele merra ve huve bi kulli alim. Sen yokken, seni yoktan var eden Allah seni bir daha onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmaya en iyi bilendir. Hazreti Ali'nin o mişriklere söylemiş olduğu söz. Sen yoktan, sen yoktan var eden Allah, sen yokken seni yoktan var eden Allah seni bir daha öldürüp diriltmeye kadir deyince o mişrik olan "Amentu billah. İman ettim imana geliyor. imana geliyor. İkinci ise yeryüzü ölü yeryüzü ölü hareketsiz bir üzerinden yeşil hiçbir bitki bulunmadığı haldeyken üzerine yağmur iner de sarsılır, yeşerip dirilir. Orada göz alıcı bir çiftten bitkiler çıkar. Ölümünden sonra yeri diriltmeye kadir olan elbette ki bölüleri de diriltmeye kadir olandır. Allahu Azze ve Celle. "Ve min ayatihi anneke tera al-ardh Allahu ekber. Ve min ayatihi anneke tera al-ardh khashi'atan feiza anzalna 'aleiha al-ma'a ihtazzat wa rabat inellezi ahyaaha lamuhya al-maut Onun ayetlerinden biri de yeri kubkuru görmedin görmendir. Biz üzerine suyu indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Onu dirilten şüphesiz ki ölüleri de diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir. O da kimdir? Ancak Rabbul Alemin'dir. Ve nezzelne mine'ssema'i ma'en mübareken fe enbetne bihi cennatin ve habbel asid biz gökten bereketli su indirdik onunla bahçeler ve biçilen taneler bitirdik. Ve annekle basi qatillaha tal'un nasid ve o tumurcakları üstünse binmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları da kullara rızık olarak bitirdik. Rizqallil ibad kulları rızık olarak bitirdik. Ve evhayna bihi beldeten meyiten kezalikel hurucu Ve biz onunla ölmüş bir ülkeyi dirilttik. İşte çıkışta beyli olacaktır. Buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve burada bazı kimseler sabık iddialarında kullanarak kabir azabının kabir nimetini inkar etmişlerdi. Bazıları kabir kabir azabının bazı fırkaların ve bazı şahsların kabir azabının olmadığını iddia ediyorlar. Ne için? E Kur'an-ı Kerim'de diyor yok. Peki hadis ne olacak? Onlar diyor sahih değil diyor. Çünkü gayipten gelen bütün hadisler sahih değil diyor. Böyle heva ve hevesine uyarak batıl yorumlar yaparak işte böyle Allah muhafaza ne olmuş oluyorlar bunlar? Mürci' veya o da harici ehli sünnet çizgisinden uzaklaşıyorlar. Çinler söylemiştik. Mürci'eler olsun, halici olsun, eşerler, kullabiler. Bunlar bu batıl fırkalar ne yaptılar? Yapmış oldukları teviller hepsi ayet ve hadise dayalı, Kur'an'a dayalı. Yalnız onlar ne yaptılar işte? Batıl teviller yaparak. Nasıl mesela? Yani mesela diyorlar ki, hani geçenlerde de örnek verdik. Tekrar vermekte bir fayda vardır. Allah'ın basir sıfatını etkisiz hale getiriyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ya. basirun Allah basirdir yani görendir e, görendir görüyor Allah Azze ve Celle ama ehli sünnete sorduğun zaman nasıl görüyor? Allahu Alem niçin? keyfiyet meselesi çünkü üstü kapalı bir şekilde örtülmüştür ehli sünnet alimleri bunu kapatmışlar keyfiyet meselesi bilinmiyor yok ama onlar diyorlar ki basir e şimdi biz Allah Azze ve Celle gözleri vardır ama biz göz, e, görüyor diyemeyiz Hayır görüyordur ama biz gözleri vardır diyemeyiz. E için E çünkü şimdi Allah gözleri vardır dediğimiz zaman o zaman ne yapmış oluruz diyor biz? İnsanlara benzetmiş oluruz. Ondan sonra gözü varsa kirpiği olacak, gözbebeği olacak, kaşları olacak. Ne olmuş oluyor? Allah'ı insanlara benzetmiş oluyoruz. Öyle aklı misallarla gelerek Ehl-i Sünnetten, Ehl-i Sünnet çizgisinden uzaklaşmış, uzaklaşmışlardı burada. Hayır, Allahu Azze ve Celle görüyor, ama nasıl görüyor Allahu alem bilmiyoruz. Allahu al Allah Azze ve Celle işitiyor, ama nasıl işitiyor bilmiyoruz. Allahu Azze ve Celle bilmir sad gözetleyici, gözetleyicidir, ama nasıl Allahu alem. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat bunu üstü kapalı bir şekilde. Bunu Allah'a havale etmişlerdir. Hatta İmam El-Ecurri biliyorsunuz. İmam El-Ecurri Muhammed İbni İmam El-Ecurri Rahimullah. Bu ehl-i sünnet imamlarından bir imamdır. Diyor ki Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman işte o zaman orada nasıl geçtiyse öylece geçeceksin diyor. Katil, teşbih, temsil, tevil yapamazsın diyor. Batıl bir tevil yapamazsın diyor. Tevil yapabilir. Yorum. Tevil demek yorum. Yorum demek, makale demek. Efendime söyleyeyim. tefsir diyebiliriz. Ama batıl tevilleri yapmayacağız. Batıl tevil nasıl olabilir? Batıl tevil yani mesela örneğin Allah Azze ve Celle arşi istiva etti. Nasıl arşi istiva ettiğini dolaylı bir şekilde anlatmak. İşte Allah Azze ve Celle işte haşa haşa ve kella merdivenle veyahut da uçarak veyahut da zıplayarak veyahut da böyle batıl tevil yaparak bir Müslümana yakışan bir husus değildir. Yaptığı andan itibaren ehli sünnet çizgisinden hemen ne olmuş olur? Uzaklaşmış olur. Uzaklaşmış olur. Allah azza ve cel ve huve alel arşi dediği, e, dediği zaman yani al arşi isteva arşi istiva etmiştir. Bitti gitti. Bitti gitti. Bunu yokuşa sürmeye gerek yok. Ama nasıl istiva etti? Allahu alem. يَنْزِدُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلَّةِ الْلَيْلَ اَخِرٍ buyuruyor. Allah Azze ve Celle her gece, gecenin üçte birinde dünya semasına iner diyor. Bu ahad bir hadistir. E şimdi, mürcii olsun, harici olsun, maturid olsun, bu tür batıl fırkalar bu hadisi kabul etmiyorlar. Ne için? E diyorlar ki mesela, nasıl olur da Allah Azze ve Celle birinci semadan, Semanın en üst tabakasından birinci semaya inecek. Ondan sonra indiği zaman e, yeri boş kalacak. Ondan sonra in çık in çık insana benzetmiş olamaz mıyız diyor? Hayır diyor. Kabul etmiyoruz diyor. Olamaz öyle bir şey. Ama Aleyhisselatü vesselam demişse inecek, inecektir. Ve ma yantiku ani'l-heva in huwa illa vahiyun yuha. vesselam burada kendi nefsinden, hevasından konuşmaz. Vahiy ile konuşur. cebi aleysel aleysel selam ve istiside konuşur. Taşhaptan bir kişi diyor ki öktüb vallahi la la la ينطق الا بالحق. Benim söylediğim haktan başka bir şey değildir diyor. Dolayısıyla burada Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu azze ve cel innecektir diyorsa mutlaka inecektir. Ondan sonra hadisin sonuna kadar men yeduni feestagfir la men yestagfir la men yeseleni featiha hatta يطلع الفجر. Kim bana dua edeni onun duasını kabul edeyim. Kim bana istiğfar eder onu istiğfarı kabul edeyim. Kim benden dileğini ona vereyim ta ki böyle fecri sadık doğana kadar böyle devam eder gider. Aman Nasr İniyar Allahu a'lam. Allah Rabbul Alemin, Rabbul Azze ve'l Celal. O, Allah Celle Celaluhu şanına yakışır bir şekilde iner ve çıkar. Leyseke mithlihi şeyin, onun eşi benderi yoktur. Ve lâ tadrubu lillahi'l-emthal. Allah, Allah'ı misallarını, Allah işte filan kişi gibi Allah şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor demek bir Müslümana yakışan bir tarz değildir ve böyle. Ee, misallar verdik, e, e, e, verdiği sürece ehl sünnet çizgisinden nedir? uzaklaşmıştır. Evet. Nerede kaldık? Diyoruz ki burada işte bazı kimseler sapık iddialarında bulanarak kabir azabının kabir nimetini inkar etmişlerdir demiştik. Onlara vakayı aykırı olduğundan dolayı bunun mümkün olmadığını iddia ederler. Ve derler ki eğer ölümün kapri açılacak olursa önceki hali nasılsa öylece görülecektir diyorlar. Kabirde genişlik ya da darlık itibarıyla hiçbir değişiklik olmayacaktır diyorlar iddia ediyorlar. Burada dolayısıyla ahiret gününe iman ile ilgili hususlar ele alınırken kabir azabı ve kabir nimetinin sabit olduğuna delil olan naslar geçmiştir. Nastar, sabit olarak bir şekilde aleyhissalatü vesselam'dan bize kadar geçmiştir. Gelmiştir. Ve burada bakınız. Bukhari rivayet ediyor. İbni Abbas radıyallahu anh naklediyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine bahçe duvarından birinin dışına doğru çıktı. Kabirlerinde azap gören iki kişinin seslerini işitti. Sonra da hadisin kalan bölümünü zikretti. Hadiste belirttiğine göre, belirttiğine göre o kabir sahiplerden birisi kendisini belden korlamıyordu. Yani af buyur ve hatta diyelim ayakta işiyor. İşerken ne yapıyor? Elbiselerini sıçratıyor, elbiselerini ee, necislendiriyor. Yani belden korunmuyor. Gelişi güzel bir şekilde. bevleni, bevleni yapıyorlardı. Ama oturarak, ama ayakta er, e, yaparak yaptığı zaman işte ve otta e, bevleni yaptıktan sonra zekerini e, temizlemeden elbiselerin içine alıyor. İşte birisi diyor diyor ki birisi kendisini bevlden kullanıyordu. Ve bir rivayette de kendi devrinden şeklindedir diyor. Diğeri ise laf alıp götüren bir kimseydi denilmektedir. Yani en-nemam laf taşıyan bir kişi. Nemime hadislik edici hadis hadis geçme geçmektedir. Vallahi Mehmet Efendi bana bana şöyle şöyle sen hakkında söylüyor bak sen böyle misin şöyle şöyle bir şundan alıyor şuna götürüyor. Şundan alıyor şundan götürüyor. Ve bil ki bir kişi demiş ki Allah alem selefden İbrahim bin Adhem Allahu alem senin lafını taşıyan taşıyan olan bir kişi bil ki onun lafını da oraya götürüyordu diyor. Sana laf getiren sana söz getiren bir kişi senin sözünü de oraya getiriyordu. O kişi yetiştiriyordu buyurmuştur Allahu alem. Tam isminden emin değilim. Allahu alem diyelim. Ve burada duyular açısından bir iddianın batıl olduğuna gelince, uyuyan bir kimse rüyasında geniş göz, kamıştırıcı ve nimetlere mazhar olduğu bir yerde olduğunu ya da dar sıkıntılı ve ızdırap çektiği bir yerde olduğunu, olduğunu görebilir. Baba. Sorak, sorak. Kimi zamanda gördüğü baba. rüyanın etkisiyle uyandığında, odasında, yatağı üzerinde ...olduğunu görür. Baba, süsse Ne? Süsse olacağım Tamam, hadi git ablayı. Hadi. Hadi. İyicim aldın mı? Tamam, koş. Hadi. Öpücük, öpücük. Hadi koş. Bismillah. Uyku ölümün benzeridir diyor burada. Bundan dolayı Allah azze ve cel... ...Allahu yeteveffel enfüse hine ve التى لم تمد فى منامها yemsik feymsik التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى Allah ölümleri vaktinde ruhları alır ölmeyenleri de uykuda alır hakkında hakkında ölüm hükmünü verir diri tutar diğerin ise belirli bir bir süreye kadar salı veririz Akli bakımından bu iddianın çürük olduğuna gelince uykuda olan bir kimse vakaya uygun hak bir rüya görebilir. Baba. Ne? Gelmiyor. Hoş ablayı çağır. koş. Ablayı çağır. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve dahi sıfatlarına uygun şekilde görebilir. Akli bakımından bu iddianın çürük olduğunu gelince uykuda olan bir kimse vakaya uygun bir Rüya görebilir. Bazen aleyhissalatü vesselam'ı dahi sıfatlarına uygun bir şekilde görebilir. Onun sıfatlarına uygun şekilde gören kimse onu gerçekten görmüş demektir. Ve bununla beraber uyuyan kişi gördüğünden uzakta ve yatağının üzerindedir. Bu husus dünya halleri açısından mümkün olduğuna dair ahiret halleri açısından niye mümkün olmasın öyle değil mi? Niye mü mümkün olmasın? Yani bunu inkar edenlerin ölümün kabri açılacak olursa diyor, gömüldüğü halde görüleceğini kabirde genişlik ya da dargılık olmayacağını iddia ederek yapmalarına gelince buna farklı cevaplar verebilir. Yani şöyle ki, diyor ki, diyor ki, bir... Ne? Bismillah. Birincisi burada evvela şeriatın getirdiği hükümler bu gibi çürük şüphelerle karşı çıkmak doğru değildir. Çünkü bu şüphelerin sahibi eğer şeriatın getirdikleri üzerinde gerçekten düşünecek olursa bu şüphelerinin batıl olduğunu da çok iyi anlayacaktır. Bu e, çok iyi anlayacaktır çünkü e, burada batıl olduğuna dair burada diyor çok iyi anlayacaktır. Bir şair diyor ki Nice doğru sözü Ayıplayan kimse vardır ki Onun hatası Hastalıkla Kavrayışıdır Ve burada diyor ki birincisi Evvela şeriatın getirdiği hükümlere Bu gibi çürük şüphelerle karşı çıkmak Doğru değildir diyor Bu şüphelerin Bu şüphelerin Sahi bir er, Sahi bir Eğer şeriatın getirdikleri üzerinde gerçekten düşünecek olursa bu şüphelerin batıl olduğuna çok iyi anlama, anlayacaktır diyor. İşte şair tekrar bu sıtırları okuduk. Tekrar e, oku, önümüze geldi. Okumakta bir yarar var inşallah. Nice doğru söz ayıplayan kimse vardır ki diyor. Onun hatası hastalıklı kavrayışıdır diyor. Ve ikincisi diyor. Berzak halleri. Yani duyu organlarıyla idrak edilmeyen gayb işlerindendir. Eğer duyu organlarıyla idrak edilseydi, gayba iman edenlerle gaybi inkar edip iman etmeyi kabul etmeyenler birbirlerine eşit olurlardı, diyor. Üçüncü ise, azap nimet, kabrin genişliği ve darlığın sadece ölü idrak eder. Başkası değil. Yani bu da uyuyan bir kimsenin rüyasında kendisini sıkıntılı ve dar bir mekanda da geniş rahat bir yerde görmesi gibidir. Bismillah. Elhamdülillah. <gülüyor> Başkasına göre uy uyayan da herhangi bir değişik yoktur. O kendi odasında yatağı ile yorganı arasında bulunmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabı arasındayken vahiy geliyor. Kendisi vahiy duyduğu halde ashabı duymuyordu. Kimi zaman melek ona bir insan suretinde görünüyor, onunla konuşuyor. Sahabi ise o meleği ne görür ne de işitiyordu. Dördüncüsü ise yaratılmışların idrakı yani yüce Allah'ın kendilerine verdiği imkanlarla sınırlıdır. Onların var olmayan bir şeyi idrak etmelerine imkan yoktur. Yedi sema, arz ve her ikisinde bulunanlar ile her şey Yüce Allah'ı hamd ile gerçek manada tesbih etmektedirler. Burada Yüce Allah bazen yarattıklarından bildiği kimselere onların tesbihlerini işitirir. Bununla birlikte bu gerçek bizim için perdelidir. Rabbul alemin tusebbihu lehu ssemavatu sseb'i. وَالْاَرْضُ وَمَنْف۪يهِنْ وَاِنِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَا تَسْبِيحَهُمْ Buyurmuyor mu? Ne diyor? Yedi gök ve ve bunların içinde yedi göker ve bunların içinde bulunurlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur fakat siz onların tesbihlerini ''Anlamazsınız, anlayamazsınız.'' buyurdu Allahu Rabbul Alemin. Şeytanlar ise, şeytanlar ve cinler aynı şekilde yeryüzüne, yeryüzünde gider, gelir. Cinler, Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın huzuruna gelmişler. Onun Kur'an okumasını dinlemişler. Uyarıcılar olarak kavimlerine geri gitmişlerdir. Bununla ilgili onlar bizim tarafımızdan görünmezler. İşte, Allah Azze ve Celle ayette Araf suresinin 27. ayette buyurduğu gibi buyuruyor ki Ya benî âdeme lâ yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehurace ebevâkum kemâ ehurace ebevâyikum minel cennet ينزع عنهما لباسهما ليريهما شؤاتهم. إنه يروكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اَنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Ey Ademoğulları! Şeytan, ana ve babanızı avret yerlerini kendilerine göstermek için özellerinden elbiselerini sığırarak cennetten çıkarmalarına sebep olduğu gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü o o da kabilesi sizin sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerde görürler. Biz şeytanlara iman etmeyenlerin velileri kıldık. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Biz şeytanları iman etmeyenlerin velileri kıldık buyurdu Allah Azze ve ve burada insanların var olan ve her varlığın idrak edilmelerine göre gayb işlerinde olduğu sabit olup da kendilerinin idrak edemedikleri hususları inkar etmeleri doğru bir iş değildir. Böylelikle Burada ahiretin faydalarına, faydalarını bitirdik. Kadere iman bölümüne geçiyoruz. Kadere iman, kader ezeldeki ilmine ve hikmetinin gereğine uygun olarak Yüce Allah'ın olacak bütün hususları takdir etmiş olması demektir. Ve burada müellif rahimullah kadere iman dört hususu kapsar. Birincisi, Yüce Allah'ın toplu olarak Ve tafsilatıyla ezelden ebede kadar ister kendisinin fiilleriyle taalluk. İster, ister kullarının fiilleriyle taalluk etsin. Herhangi bir söz konusu olmaksızın her şeyi bildiğine iman etmek. İkincisi, Yüce Allah'ın bunları levh-i mahfuzda yazmış olduğuna iman etmek. İşte bu iki hususla الجلي رب العالمين رب العزة والجلال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله ما في يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير بلمة مسنك يا محمد sallallahu aleyhi ve sellem neyi ki neyi soruyor Allah azze ve cel Allah gökte ve yerde olan her şeyin her şeyi bilir bunu bilmiyor musun yani Allah celle celaluhu Allah gökte ve yerde her şey olduğunu bilir bilmiyor musun ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki bütün bunlar bir kitaptır gerçekten bu Allah'a Çok kolaydır buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada sahih ı Müslim'de Abdullah ibn Amr El-As radiyallahu anh'ından şöyle dediği rivayet edilmektedir. Baba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yok kızım. Otur. Hadi otur dinle. Otur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tamam tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim diyor. Kim diyor? Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim diyorum. Allah celle celalu gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce bütün mahlukatın kaderlerini yazmıştır diyor. Baba ağl. Ve burada üçüncüsü ise Kainatta meydana gelen bütün olayların ancak yüce Allah'ın meşiyeti ile meydana geldiğine iman etmek efendim. Ash, ash. Bismillah. Hay. Bismillah, Bismillah. Tekrar alalım. Kainatta meydana gelen bütün olayların ancak yüce Allah'ın meşiyeti ile meydana geldiğine iman etmek gerekir. Bunlar ister kendi fiilleriyle ister yarattıklarının filleriyle ilgili olsun fark etmiyor. Yani Yüce Allah'ın kendi filleriyle alakalı olanlar hakkında Rabbul Alemin ve Rabbuka yخلق ما يشاء ويختار. Rabbim bildiğini yaratır ve seçer buyurdu. Oya falullah meysha başka ayette Allah dilediğini yapar. Başka ayette هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دلية تطرنده sizi nasıl dilerse öylece şekillendiren odur diyor. ولو شاء الله لسلطهم لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم الله دileseydi elbette onları üzerinize saldırtır sizinle savaşırlardı. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون Başka ayetlerde çeşit çeşit ayetlerde de eğer Rabbinin dileseydi Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı artık sen de onları iftarları ile başa başa iftiraları ile baş başa bırak buyurdu Allah azze ve Celle Ve burada bütün varlıkların oluşların hem bizzat kendileri hem sıfatları hem de hareketleriyle yüce Allah tarafından yaratılmış olduğuna iman etmek. Burada Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah-u khaliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin vakil buyurdu. Başka ayette ve khalaka kulli şeyin fe kadderahu takdira her şeyi yaratıp onu inceden inceye takdir ve tayin etmiştir buyurdu allah Azze ve Celle Furkan Suresi 2. ayet والله خلقكم وما تعملون فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فاتوا حرصكم ان شئتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا ودورت اياتlerde Allahu azze ve cel bunları şöyle sıralamıştır diyor ki halbuki siz de yapıp ettikleriniz de Allah yaratmıştır ve ondan sonra İşte açıkladığımız şekliyle kadere iman etmek kulun iftirayı fiillerinde bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek bir kudretinin bulunmasına aykırı değildir. Çünkü hem şeriat hem de bakıa kulunan, kulun böyle bir imkana sahip olduğuna delilidir diyor burada. Hani fe men şe ila Rabbiyse bile ayeti okudu ya okuduk ya fe men ila Rabbihi meabe o halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu Edinsin buyurdu. Fatühar tekum enleşitiyom. O halde tarlalarınıza geldiğiniz gibi varım buyurmaktadır. Ve burada tarlalarınızdan kasıt, ey eşlerinizle hanımlarınıza cinsi münasebette bulunduğunuz zaman işte Fatühar tekum En de, o halde tarılarınıza geldiğiniz gibi varın. Ve burada bunu açıklarken aleyhissalatü vesselam hadiste işte dinde, dinde ayıp yoktur. Bunları izah etmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam hadiste çocuğun geldiği yerden gelinmesini söylüyor aleyhissalatü vesselam. Yani dübürden yaklaşmak haramdır. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men etem ra'aten fi düburihe Melaun men etem ra'atan fi duburiha. Her kim hanıma dübürden, her kim hanıma dübürden yaklaşan bir kişi ise o mel'undur diyor. Hatta men etem ra'atan fi duburiha, fakat kafar bima unzila ala Muhammed. Ciddetli bir şekilde tehdit tehditli bir şekilde hadisler var. Her kim dübürden yaklaşan kim olursa olsun, fakat kafar bima unzila ala Muhammed. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e indirilmiş olanı inkar etmiştir diyor. O da nedir? Kur'an'dır. Ve bu da kudret, güç yetirebilmek hakkında da şöyle buyurmaktadır. Allahu Azze ve Celle Fettekullaha mestata'tum ve esme'u ve esme'u ve atı'u O gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun ve dinleyin itaat edin buyurdu. Celle Celaluhu. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Allah hiçbir kimseye gücün yetmediğinden başkasını yüklemez. Kazandığı iyilik, kendisine yaptığı kötülük de onun aleyhindedir buyurdu Rabbul Alemin. Ve burada vakaanın delaletine gelince, burada her insanın kendisinin bir meşiyeti dileme, irade etme, ile bir kudretinin olduğunu, bunlarla istediğini yapıp istemediğini terk ettiğini bilmektedir. Bilmektedir. Tekrar, her insan kendisinin bir meşiieti, bir meşiiet dileme irade etme ile bir kudretin olduğunu, bunlarla istediğini yapıp istemediğini terk ettiğini bilmek tedir. Yani. Yine insan yürümek gibi kendi iradesiyle meydana gelen davranışlarıyla titreme gibi iradesi olmaksızın meydana gelen davranışlarını da ayırt edebilmektedir. Fakat kulun meşiyeti ve kudreti yüce Allah'ın meşiyeti ve kudretiyle ortaya çıkmaktadır. Leymenşe aminkum ey yestakim ve illa Allahu Aranızda dost doğru yolda gitmek isteyenlere Alimlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurdu Allah Azze Celle. Diğer taraftan kainat bütünüyle Yüce Allah'ın mülküdür. Onun ilmi ve meşiyeti olmaksızın mülkünde hiçbir şey meydana gelemez. Açıkladığımız şekilde kadere iman etmek, farzları terk etmek veya masiyetleri işlemek işlemek. Burada dolayısıyla kulun eline bir bir Delil vermiş olamaz. Kulun bu gibi halleri için kaderi delil göstermesi çeşitli bakımlardan tutarsızdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet kerimde Seyekûlul lezîne eşrekû levşâ eşreknâ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولو أولى آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل بل قل هل عندكم من, علم من العلم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجنه لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تخرسون مشترك لر الله د مشترك ليرد يقولون أن الله دل سيد بس بس بابا بابا بابا بابا بابا بابا Biraz. Bismillah. Müşrikler diyorlar ki Allah dileseydi biz de da ortak koşmazdık. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki yanınızda bize çıkartıp gösterebileceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz yalnızca yalan uydu. uydu uyduran sizsiniz buyurdu Allah-u Aziz Eccel. Burada eğer kader bunların lehine bir denil olsaydı herhangi bir şekilde Yüce Allah onlara azabı tattırmazdı. Ve burada Resulü'n mübeşşirine ve munzirin li'en la yakune linnâsi alallâhi hücceten be'den rusul ve kâne allâhu azîzen hakîme buyuruyor. Müjdeleyici ve korkutucu olarak Peygamberler gönderdik ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir buyurdu Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla burada şayet kader peygamberlerin aksine davrananlar lehine bir delil olsaydı Resullerin gönder göndermesiyle bu delilin ortadan kalkmasını gerekirdi. Çünkü Resullerin gönderilmesinden sonra, onların Resullere aykırı davranmaları da Yüce Allah'ın kaderleriydi. Kaderilerdi. Yüce Allah'ın kaderilerdi. Kader, kaderiyledir. Yüce Allah'ın kaderiyledir. Üçüncüsü ise, lafız Bukhari'nin olmak üzere Buhari ve Müslüm'ün Ali ibn Talib radıyallahu Talib'in rivayet ettiği göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden cennet ya da cehennemde kalacağı yer yazılmış hiçbir kimse yoktur ki orada bulunanlardan birisi o halde biz ameli terk etmeyelim mi diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayır herkes için kolaylık sağlanmıştır buyurduktan sonra artık kim verir ve sakınırsa ayetini okudu. Müslüm'ün lafında ise herkese ne için yaratılmışsa o kolaylaştırılmıştır denilmektedir. Böylelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel etmeyi emrederek kadere bel bağlayıp ameli terk etmeyi yasaklamıştır. Hatta kendisi bile Ümmü Aysha radıyallahu anhü diyor ki: "Ya Resulullah, غُفِرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Senin geçmiş ve gelmiş, geçmiş bütün günahlarının af olmasına rağmen niçin bu kadar namaz kılıyorsun? Niçin bu kadar ibadet etmiyorsun?" Ediyorsun. Allah'ın Resulü sorduğu zaman radıyallahu anhâ buyurdu ki: "E fele ekune abden şekura? Şükreden bir kul olmayayım buyurdu. Dördüncüsü, dördüncüsü ise yüce Allah kula emir ve nehiler vermiş ve ancak güç yetirebildiği şeylerle onu mükellef tutmuştur. Fettakullaha mestataatun diyor. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun diye buyurdu Celle Celaluhu. Ve burada la yukellifu Allahu nefsen illa Allah hiçbir kimseyi gücün yettiğinden başkasını yüklemez buyurdu. Burada şayet Kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı o takdirde kendisi için kurtulması mümkün olmayan güç yetiremeyeceği şeylerle mükellef tutulmuş olurdu. Böyle bir şey ise batıldır. Bundan dolayı kul bilmeden unutarak ya da zorlandığı için herhangi bir kötülük işleyecek olursa mazur sayılacağından dolayı onun için günah söz olması Olamaz. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte unutkanlığa unutkana bir şey yoktur. Yani günah yazılmayacağına gösteriyordur. Bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada müellif rahimullah bunu sıralarken diyor ki beşincisinde Yüce Allah'ın kaderi gizli bir sırdır diyor. Diyor ki kulun onu bilmesi ancak takdir olunan ve kudret çerçevesinden olan iş meydana gelişinden sonra mümkün olabilir. Yani kulun yapmak istediği işle ilgili iradesi o işi yapmasından öncedir. Buna göre onu yapmak istediği işi irade etmesi kaderini bilmesine dayalı değildir. Bu durumda kişinin kaderi delil olarak göstermesi söz konusu olamaz. Zira kulun bilmediği hususlarda lehine herhangi bir delil bulunması mümkün değildir. Ve burada altıncısı ise altıncısı bizler diyor insanların dünya işlerinde kendilerine uygun düşen işlerde yöneldiklerini ve onları elde etmeye çalıştıklarını Onları bir kenara bırakarak uygun olmayan işlere yönelmediklerini, uygun işlere yönelmelerine karşılık karşılık da kaderi delil göstermediklerini görüyoruz. Peki aynı insan niçin diniyle ilgili hususlarda kendisine fayda veren şeyleri bırakıp zararlı olan şeylere yöneliyor? Sonra da sonra kaderi delil gösteriyor. Her ikki durum aynı değil midir? Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Bir insanın önde iki yol bulunsa ve bunlardan biri başından sonuna kadar anarşi, öldürme, talan, namus ve şerefin ayaklar altına alındığı, korku ve açlığın egemen olduğu bir ülkeye ulaşırken, diğeri ise başından sonuna kadar düzen, güvenlik, rahat ve Bir geçim, namus, şeref ve haysiyetlere ve mallara saygını egemen olduğu bir düzenin bulunduğu ülkeye ulaştır, ulaştırıyorsa Acaba insan hangi yolu izler? İki yol var. Bir yolda hırsız dolu, o bir yolda emniyetli. İnsan hangi yolu seçer? Elbette ki diyeceksiniz düzenin ve güvenliğin egemen olduğu ülkeye götüren ikinci yolu izleyecektir. Ve burada aklı başında bir insanın anarşinin ve korkunun egemen olduğu ülkeye Götüren yolu izleyeceği ve bunun için kaderi delil göstereceğini asla ne yapılamaz? düşünülemez. O halde ahiretle ilgili hususlarda ne diye cennet değil de cehenneme götüren yolu izlemekte Ve bunun için kaderi delil göstermektedir. Ne için? Öyle değil mi? Diğer bir örnek ise hastanın mesela ilaç ilaç etmesi gerektiğinde canı istemese de o ilacı içtiğinde kendisine zarar veren yemekten alıkonduğunda canı çekmesine rağmen o yemeği terk ettiğini görüyoruz. Bütün bunlar şifa bulma ve eserliğe kavuşma isteğiyle yapar. Öyle değil mi? Çünkü ilacı içmeyip kendisine zarar veren yemeği yiyerek kaderi deli göstermesi mümkün değildir. Peki insan... Ne diye Allah Resulü'nün emrettiğini terk etmek ya da Allah Resulü'nün yasakladıklarını işlemekten sonra kaderi delil göstermektedir? Yani burada insan ne diye Allah ve Resulü'nün emrettiğini terk etmek etmekte ya da Allah ve Resulü'nün yasakladıklarını işlemekte sonra da kaderi delil göstermektedir? Ne diye? Ve burada müellif rahim olay yedincisi ise terk ettiği farzlara... ya da işlediğimi işlediği mahsiyetlere kadir e, kaderi delil gösteren bir kimse düşünelim diyor. O kişi kendisine karşı haksızlık yapıp malını alan ya da herhangi bir hakkını çığ çiğneyen bir kimsenin ona karşı kaderi delil gösterip sakın beni kınama çünkü benim sana yaptığım Allah'ın kaderinin bir gereğidir demesinin onu böyle bir gerekçesini kabul etmek mümkün değildir. Peki başkasının kendisine yaptığı haksızlıklarda kaderin delil gösterilmesinin kabul etmezken Yüce Allah'ın haklarını çiğnen dininde nasıl olur da kaderi kendi lehine delil olarak gösterebilir? Bu nedir? Bu cehaletin ta kendisidir. Cehaletin ta kendisindedir. ve burada nakledildiğine göre müminlerin abisi Ömer İbn Hattab radıyallahu anhumun huzuruna el kesme cezasını hak etmiş bir hırsız getirir. O da elinin kesilmesini emredince hırsız ağır ol. Ey emirül müminin emir. Çünkü ben Allah'ın kaderinin bir gereği olarak hırsızlık yaptım deyince Ömer radıyallahu anhum da bizler de ancak Allah'ın kaderinin gereği de Senin elini kesebiliriz diye cevap vermiştir. Evet Ve burada müellif Rahimullah Kadere imanın faydalarını Saymıştır. Kaç tane burada Bir, iki, üç tane Diyor ki burada Kadere imanın çok büyük faydaları vardır Bunların bazılarını Şöyle sıralayabiliriz diyor Birincisi diyor Sebeplerin yerine getirilmesi esnasında yüce Allah'a güvenip dayanmak ve sadece sebebe güvenme güven memelidir diyor. Şehdu en la ilahe illallah şehdu en Muhammedur Resulullah Rabbe hadhihi davat etti. Allahu selamun aleyh. Ati Muhammed el-Usayid el-Fazili ve astaru Allah makamhu ladi mu'adda. Innaka la taqshu bi yadi Allah Rabbil İslam dinu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulun ve nebi. Evet, kader imanın faydaları 1. bölüm demiştik. Sebeplerin yerine getirilmesi esnasında yüce Allah'a güvenip dayanmak ve sadece sebebe güvenmemelidir. Çünkü Allah azze ve celle Kaderiyle her şey kaderiyle olur. İki kişi maksadının gerçekleştiğinde kendini beğenmez çünkü maksadın gerçekleşmesi yüce Allah'ın bir nimetidir ve onun takdir ettiği hayır ve başarı sebepleriyledir. Kişinin kendisini beğenmesi bu nimete karşılık yüce Allah'a şükretmeyi unuturur. Üçüncüsü ise yüce Allah'ın kaderinden üzerinden Ceryan eden şeyler Karşısında ruhen huzurlu Ve rahat olur Sevdiği bir şeyi ele geçirmekten dolayı Ya da hoşuna gitmeyen bir şeyin Meydana gelmesinden ötürü Huzursuz olmaz Niçin? Çünkü bütün bunlar Göklerin ve yerin mülkü Kendisinin olan Allah'ın Kaderi iledir Ve onların meydana gelmesi Kaçınılmaz bir şeydir İşte bunun delili ise Allahu Azze ve Celle ayette buyurduğu gibi Ma asaba ma asaba min musibetin fil ardi ve la enfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرى إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختان فخور يريز ذا Ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şaşıramayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Yüce Allah kendini beğenip bübürene, bübürenlerle, bübüren, bübürenlerle, Kimseleri sevmez buyurdu. Hadis suresi 22 ve 23. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste اَجَبًا لِأَمْرُ الْمُؤْمِنِ اَنَّ اَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٍ Nüminin işine hayret edilir diyor. Niçin? Çünkü onun bütün işleri hayırlıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayrıca وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِيَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Ya bunun dışında hiçbir kimse için söz konusu değildir. İlle mümin içindir diyor. Niçin? Diyor ki: "İn asabathu şerran şekra fe kana hayrun lehu ve in asabathu darran darran sabar fe kana Mümin odur ki ona bir bolluk isabet ederse şükreder ve bunu onun için bir hayır olur ve ona bir kötülük isabet ederse sabreder ve bu da onun için bir hayır olur diyor Müslüm rivayet etmiştir ve burada kader hakkında iki taife sapmıştır birincisi Cebriye ikincisi Kadiriye Cebriye fırkası onlara göre kul amelini işlemeye mecburdur diyor bu konuda herhangi bir iradede ve kudrette yoktur Kadriye Fırkası ise bunlara göre de kul yaptığı işte iradeye kudret itibariyle bağımsızdır. Yüce Allah'ın meşiyeti ve kudretinin ona herhangi bir etkisi yoktur derler. Ve burada Cebriye'nin görüşleri hem şer'i delillerle hem de vakıa ile çürütülür. Şer'i deliller ise Yüce Allah'ın Yüce Allah kulunun bir irade ve meşehetinin olduğunu tespit etmiş ve kulun amelini yine kule ızafe etmiştir. Minkum men yuridu dünya, minkum men yuridu ahira buyuruyor ayette. İçinizden kiminiz dünyayı istiyor, kimimiz de ahireti istiyordu. Ve kulil haqq min rabbikan fe men şa'a ve men şa'a fel yekfur inna a'tedina lil zalimine ahata bihim surat dikuhâ Rabbinizden gelen haktır ki artık haktır. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Gerçekten biz zalimler için etrafını saran duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır buyurdu. Başka ayette ''Men amile salihan felinefsihi ve men esâefe aleyhâ ve mâ rabbuke bizallâ min lil'abîd'' Kim salih amel işlerse kendi lehine Kimde de kötülük ya yaparsa kendi lehinedir. Rabbin kullarına asla zulmedici değildir buyurdu. Ve burada vakaya gelince her insan yemek içmek alışveriş yapmak gibi kendi iradesiyle yaptığı ihtiyari fiillerle satmadan dolayı titremek, duvardan düşmek gibi iradesi olmaksızın yaptığı filler arasında fark çok iyi bilir bilinir. Birinci, işleri bizzat işleyip zorlama olmaksızın tercihi ve iradesiyle yaptığı halde bu bir. İkincisi ise ikinci tür işlerde bir seçimi yoktur ve meydana gelen işleri iradesiyle istemiştir. İkinci kesim olan Kadriye'nin görüşleri hem şer'i delillerle hem de aklı delillerle çürütülmüştür. Şeride eller ise şanı yüce Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şey onun meşiei ile meydana gelir. Yani yüce Allah kitabında kullarının fiillerinin onun meşiei ile meydana geldiğini bildirerek şöyle buyurmaktadır. Şöyle buyurmaktadır وَلَوْ شَأْنَ اللَّهُ مَقْتَدَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا فمنهم من من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلو ولكن الله يفعل ما يريد. Eğer Allah dileseydi diyor, onlardan sonra gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. kimi iman ettik kimi de kafir oldu eğer allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi fakat allah diledi şeyi yapar buyuruyor ve bu ayeti bu ayeti bitirelim ve mertebetu's salise ve ihsane geçelim inşallah diğer dersimizde diyor ki burada velau sha'a la'atini kull nefsin hudaha ve lakin hakka'l kavlu minni وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَ كُلَّ نَفْسِنِ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ya Rabbi, ne dehşetli bir ayet. Diyor ki, eğer biz dileseydik her nefse elbette hidayetini verirdik. Fakat ben de sadır olan cehennemi bütünü ile cinlerden ve insanlardan elbette dolduracağım. Söz hak olmuştur, yerini bulacaktır buyurdu. Ve burada akli delile gelince Kainatın tümü Yüce Allah'ın mülküdür İnsan da bu Kainatın bir parçasıdır O halde Yüce Allah'ın mülküdür Mülk altında bulunan bir varlığın Gerçek mülkün mülkünde Onun izni ve meşeeti Olmaksızın tasarrufta bulunmasında İmkan Yoktur Ve burada El mertebetü salifetü الإحسان إن شاء الله إن شاء الله بيرضحك درسميزي إن شاء الله bunu ألنطجاز هذا أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته